Müslümanım diyen insanların günah işleme özgürlüğü var mıdır? Bu da güncel bir soru. Günah işleme özgürlüğü değil, kafir olma özgürlükleri vardır. Hepimizin önünde bu tehlikeler vardır. Yani falancanın önünde var da falancanın yok değil. Hepimizin önünde vardır. Yani burada yapacağımız şey şu, şunu demek zorundayız. Herkes kafir olabilir ama ben asla. Niye? Biz sadece kendimizi şey yapabiliriz, frenleyebiliriz. Başkalarına söylersin de ancak sözün geçerse hiç kendine geçer, başkasına geçmez. Bakın Allah'ın Resulü'ne bile Cenab-ı Hak ne diyor? Sen onların üzerinde tepelerine dikilecek değilsin diyor. Sadece bu yerde bulun, o kadar. Allah'ın ayetlerini oku sadece yapacağın odur.